Hocam telefonumuz var. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Merhaba hoş Hayırlı geldiniz. Hayırlı akşamlar. Kaza namazı nasıl niyet edilir? Onu öğrenmek istiyorum da. Başka sorunuz var mı? Ee, bir tane de şey var. Buyurun. Heyecanlandım da. Evet buyurun sakin. Yo, Hristiyanların taktığı golle e, takma yani bir Müslümanın dinlen çıkar mı? Evet, teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Kaza nasıl niyet edilir? Evet, şimdi her Müslümanın namazı vaktinde kılması asıldır. Ola ki gaflet sebebiyle namaz vaktinde kılınamamış ise bunun kaza edilmesi icap eder. Bizim kanaatımız budur. Her ne kadar bazı anlayışlarda namaz kasten kılınmamış ise, bunun kazası olmaz diyenler var ise de bu kanaata biz sahip değiliz. Bu kanaat sahiplerinin, söylediklerinin doğru olduğunu da çok fazla inanmıyorum. Namazlar vaktinde kılınmamış ise, ister sehven uykuda yahut bir gafletle olsun, ister kasten vaktinde kılınmamış olsun, bu namazın farz ve vaciplerinin mutlaka Kaza edilmesi icap eder. Peki üzerinizde çok sayıda kaza namazı var. Yani diyelim 500 tane farz, şu kadar da vacip namaz, vitir namazı kılmamış olun. Yapacağınız niyet nasıl olacak? Niyetiniz şöyle olacaktır. Mesela dünkü namazı kılacaksanız, dün kılamadığım, Öğle namazının farzına diyebiliyorsunuz. Ancak böyle belirsiz ama sayısını tahmin edebiliyorsanız, yapacağınız niye şöyle olmalıdır? Ya Rab, niyet ettim. En son kılamadığım sabah namazının farzının kazasına. Hı hı. Yahut en ön evvelki sabah namazının farzının kazasına diye. Yani önden de başlayabilirsiniz. Sondan da başlayabilirsiniz. Biz niyetleri karıştırmayalım. Şöyle diyelim, niyet ettim, vaktinde kılmadığım en son sabah namazının farzının kazasını kılmaya allah Ekber. O namazı kılıyoruz. Öğle namazı için ne yapıyoruz? Vaktinde kılamadığım en son öğle namazının farzının kazası diye. İkindi de aynı şekilde akşam öyle, yatsı da böyle bitir namazı için vaktinde kılamadığım en son bitir namazının kazasını kılmaya Allahu Ekber tarzında e, niyet etmek suretiyle namazlarımızı kılacağız. Tahmin edelim hangi dönemde namaz kılmadık, ne kadar namaz. Mesela bin adet e, kıldıklarımızı yazarız günlük diyelim bugün on farz kıldım hangi namazları kıldınız, böyle bir çetele tutarsınız, bitinceye kadar devam edersiniz. Bununla birlikte Cenab-ı Hak'tan af dilemek lazım çünkü bu namaz vaktinde kılınmamıştır. Evet, diğer soru hocam, gayrimüslimlere ait sembolleri Müslümanların kullanması <gülüyor> caiz midir? Yani bir Müslüman gayrimüslime ait sembolü ne diye kullanır? Yani kolye, süs. Ha, bu herkes kullandığı için kullanır. Özentilik bir de vardır. özenti vardır. Yani genelde bu tür şeyler yani başkaları kullanıyor diye kullanıyor. Mesela bir Müslüman beyefendinin hanımefendinin boynunda bir haç asılı olduğunu düşünün. Bu bir Müslümana yakışır mı? Hayır. Yakışmaz tabii ki. Ha onu özenti olarak takıyorsa bu yaptığı iş hatalı olmakla birlikte kişi yine Müslümandır. Haşa dinden çıkmış. Olmaz. Ben bu haçı takıyorum çünkü inancım bu haç derse zaten İslam'dan çıkmış olur. Ama bizim hiçbir Müslümanın haç da takmış olsa o inanca sahip olduğunu ve kesinlikle düşünmüyorum. Resulullah Aleyhisselam sahabe-i kirama ömrünün son demlerinde şunu söylemiştir. Ben sizin bundan sonra gayrimüslim olacağınıza inanmıyorum. Böyle Dinden bir şey söz konusu olamaz. Yani bir Müslüman başka bir dine geçmez. İrtidat edeceğinizi zannetmiyorum ama sizin hakkınızda en çok korktuğum aranızda fitnenin yaygınlaşması birbirinizle savaşmanız, birbirinizle kavga etmenizdir diyor. Aman ha buna dikkat edin buyurmuş. O Resulullah Aleyhisselam da buna dikkat çekiyor. Yani İslam eğitimi almış bir yavru zaman zaman böyle gaflet içinde bulunmuş olsa bile kesinlikle dininden uzaklaşacağını ben zannetmiyorum. Başka bir dine intisap ettiği zannedilen kişilerin de başlangıçta ya İslami bir eğitim almadıkları yahut İslami eğitim alınan bir yuvadan yetişmedikleri bellidir. Yoksa İslami eğitim alan anne babası Müslüman olan İslam'la hem hal olmuş bir yavrunun zaman zaman gafleti olsa bile başka bir dine intisap etmesi çok zor çok nadir hı hı. istisnai bir durum olabilir.